Alhamdulillahi Rabbil Alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebiham bi efsanin ila yevmiddin emma ba'd Bugün 28 Mayıs 2012 Pazartesi İbni Huseymi'nin tefsir usulüne giriş kitabının birinci dersi Evet, kitabın özgün ismi, gerçek ismi ne? Usulün tefsir değil mi? Ama Türkçesi kitabın bu İbn-i Hüseyin'in tefsir usulüne giriş Kurabay yayınlarından çıktı. Bu kitabı inşallah okutacağız. İlk dersimiz bu. Okutacağımız kitap dediğimiz gibi İbn-i Hüseyin'in tefsir usulüne giriş kitabı. Şimdi e, bu seride Allah'ın izniyle ayrı ayrı kitaplar olarak çok uzun metrajlı düşündüğümüz bir seri. Çok farklı kitaplar okutacağız bu seride. Ve bu seri usul serisi diye isimlendiriyoruz. Tefsir bağımında usul serisi diye isimlendiriyoruz. Giriş olarak bu kitabı seçtik. Çünkü giriş için muhtasar ve özlü olduğu için çok uygun bulduk biz bu kitabı. Sonra da i̇bn Teymiye'nin inşallah Mukaddimet'un fi usulü tefsir adlı eserine geçeceğiz. Bundan sonraki niyetimiz bu. Ee, Tabii dediğimiz gibi bu çok uzun metrajlı bir seri olacak. Bunun sebebi de şu. Şimdi eğer tefsir hakkında usul ve kaideler bilinirse, fıkh edilirse, hakkıyla anlaşılırsa bu kaideler birçok işgal çözülür. Tefsirde birçok işgaller çözülür. Ondan sonra kaideler başka ne işimize yarar? Şaz görüşler bilinir. Tefsir usulü ve kaidesiyle neler bilinir? Şaz görüşler bilinir. Şaz olan görüşler ortaya çıkar. Yine üçüncü olarak doğru tefsir hangisidir? Görüşler arasında o bilinir. O yüzden alimler kavaydu tercih diye kitap yazmışlardır. Yani tercihe götürecek kaideler. Yani düşünün. ehl sünnet içerisinde de olsun veya diğer kişilerden tefsir hakkında farklı görüşler geldiği zaman bazı kaideler vardır. O kaideler o görüşlerin hangisinin E, tercihe şayan olduğunu gösterir kaideler. O yüzden alimler bu kaidelerin ismine mesela kavaydut tercih demişler. Tercihe şayan e, veya tercihe götüren kaideler diye ne yapmışlardır? İsimlendirmişlerdir. O yüzden kaidenin bu bağlamda da önemi çok büyük. Yine kaideler ne işe yarar? E, şüpheler mesela tefsir hakkında bir ayetten istidlal edilerek bidat ehli tarafından getirilen şüpheler bu kaideleri ihmal etmekle giderilir. Bu kaideleri Emal e, etmekle yani amele sokmakla ne yapılır? Giderilir. Bu şüpheler defedilir. O yüzden tabir sahihse e, dört madde halinde şöyle diyebiliriz. Yani tefsir usulü, tefsir kaideleri ne işe yarar? Bir, birçok işgaller çözülür. İşgal gibi gelen mesela nedir? İki tane ayet çelişkili gibi geliyordur. Değil mi? Mesela bu bir işgaldir. İlk etapta bakıldığında. Bu işgal çözülür. Tefsirde kaydeler öğrenilirken bu işgal çözülür. Başka? Şans görüşler ortaya çıkar. Şans görüşler bilinir tefsir kaidesiyle. Mesela düşünün ki şöyle bir şey ortaya atıldı. İşte herhangi bir ayetin tefsiri hakkında görüşler ortaya atıldı. Bu mesele hilafı mıdır? Hilafi bir mesele midir? Yoksa bu meselede icma mı vardır? Bu Değil mi? Bunu anlamak için O görüşlerin içerisinde şaz olan görüşler olup olmadığını bilmemiz gerekir. Dolayısıyla bu görüşlerin şaz olup olmadığı kaideleri emal ettirmekle bilinir. Dolayısıyla şaz görüşler de tefsir usulüyle ve kaidesiyle bilinmiş olur. 3 doğru tefsir hangisi? Diyelim ki şaz değil görüşler değil mi? Birkaç görüş var, şaz değil bu görüşler. Ama tercihe şayan, tercihe en yakın görüş hangisi? Bunun tespit edilmesi için de nedir? Tefsir usulü ve tefsir kaidesi e, önemli rol oynar. Dördüncü olarak da mesela tefsirde şüpheler gelir. Bir de tehli tarafından bir ayetle istilal edilir. Mesela en basit işte biz Allah subhanahu Taala'nın ve e, işte arşının üzerinde olduğuna inanıyoruz. Değil mi? Ama mesela baktığımız zaman nerede olursanız Allah sizle beraberdir ayetini bir şüphe olarak getirilebilirler ve bundan istidlal ederek Allah her yerdedir diyebilirler. Ne olur? Tefsirde öğrendiğin usul ve kaidelerle e, ne yaparsın? Bu işgali Veya bu şüpheyi ne yaparsın? Def edersin. Evet, hızlıca toparlayacak olursak 1- işkeller çözülür. 2- Şaz görüşler bilinir. 3- Doğru tesir tespit edilir. 4- Şüpheler bu kaideleri emal ettirmekle def edilir. Evet, özellikle de zaten bu yaşadığımız dönem Ee, özellikle bu konuyla alakalı çok önem arz etmekte. Çünkü yaşadığımız dönemde maalesef e, hemen hemen hiçbir fırka yok ki mutlaka Kur'an'dan kendilerine göre ne delil getirmiş e, olmasınlar. Hatta bazen getirdikleri delillerin lafızları zahiren sanki tam olarak onların iddia ettikleri şeylere delalet ediyormuş gibi görülebiliyor. Bunun da sebebi işte tefsir usulünden ve tefsir kaidelerinden habersiz olmaktan Kaylaklanıyor kardeşler. O yüzden bu zamanımıza çok uygun. O yüzden biz e, sadece bu tefsir usullerini anlatmakla kalmayacağız ve ileriki derste biraz temel aldıktan sonra bütün bu kaideleri pratiğe dökeceğiz. Yani bidat ehlinin şüpheleri nasıl defedilir, getirilen şüpheler nasıl defedilir, e, getirilen işkaller nasıl çözülür pratikte de bunu uygulayacağız ileriki derslerde. Mesela işte i̇bn Teymiye'nin Mukaddimet'un Fi Usulü Tefsir adlı eserine geçtiğimizde orada ne yapacağız? E, Özellikle bunu tahta üzerinde işleyeceğiz. Kaideleri e, nazariyi olmaktan çıkarıp pratik olmaya ne yapacağız? Pratik olmaya e, götüreceğiz. Evet. E, usulümüz şöyle olacak. Bu kitabı şerh ederken usulümüz şöyle olacak. Kardeş okuyacak. Kitaptan bir bölüm okuyacak. Ben talik dipnot tabir sahihse düşmek istediğim yerlerde bir şeyler anlatacağım ve e, hızlıca e, okuyup bitireceğiz. Şimdi bu kitap çok açık ve çok net ve tefsir usulüne giriş mahiyetinde çok önem taşıyor kitap. Çünkü İbn-i gibi bir alimden geliyor ve İbn-i maruftur. Tam olarak avamın veya yeni başlayanların dinine uygun bir şekilde anlatır Şeyh İbn-i Ve zaten bunu da o yüzden yazmıştır. Avama yönelik giriş babında yazmıştır tefsir usulünü. O yüzden bu çok önemli bir eser ve çok fazla bir şey anlatmaya ihtiyacımız olmayacak. Ama tabii ki önemli gördüğümüz ve dikkat çektirmek istediğimiz yerleri de burada ne yapacağız? Anlatacağız. O yüzden kardeşler ben bu kitabı bizzat Ee, çok önemsiyorum. Yani İbn-i bu Risalesi'ni çok önemsiyorum. Ben bunun ee, Türkçesini okudum baştan sona bu kitabın. E, buna bazı talihler, dipnotlar e, düşüreceğim. Şimdi kardeş okusun. Bugünkü okuyacağımız yer 19. sayfaya kadar olacak. Niyetimiz öyle en azından. Evet kardeş okusun. E, biz de gerek gördüğümüz yerlerde talik düşelim inşallah. Evet. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Şeyh İbn-i Hüseyin Rahimullah diyor ki biraz daha sesli. <gülüyor> Hamd Allah'a mahsustur. Ondan yardım ve bağışlanma dileriz. Ona tövbe eder, nefislerimizin şerrinden, amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Allah kime hidayet verirse kimse onu saptıramaz. Kimi de saptırırsa kimse onu doğru yola iletemez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O bir ve tektir. Ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve rasulüdür. Allah'ın salat ve selamları ona, aile halkına, ashabına, kıyamet gününe kadar onların izinden gideceklerin hepsine olsun. Her bir ilim dalının anlaşılmasına yardımcı olacak temel esasları öğrenmek ve bu esaslara göre gerekli neticelere ulaşabilmek kişi için oldukça önemli. Az önce de dediğimiz gibi. Dedik ki ne? Usul çok önemli. Şeyh İbn-i Hüseyin Rahimallah buna burada vurgu yapıyor. Evet. Bu yolla ilmi güçlü temellere temelleri sağlam kaideler üzerine bina edilir. Usulden mahrum olan, usulden mahrum kalır. Evet, alimler der ki usulsüz vusul olmaz. Vusul ulaşmak demek. Yani e, senin bir hedefe ulaşma amacın varsa mutlaka ona giden vesileleri kullanmak zorundasın demek istiyor ve ilmi bapta maksatları ulaştıracak, meselelerin hükmünü anlamaya ulaştıracak en önemli etkenlerden birisi o meseleyle alakalı kaideleri anlayıp, fık edip ne yapmak? Onu pratiğe dökmek naslar üzerinde. Şeyh İbni Hüseyin Rahim Olla'nın vurgulamak istediği de bu. O yüzden diyor ki usulden mahrum olan usulden mahrum olur. Yani usul olmayan meseleleri hakkıyla anlayamaz meselelerin sonucuna varmada sıkıntı çeker diyor İbn Ussaymen rahimallah evet İlimlerin en şereflilerinden biri hatta en üstün ve en şereflileri hiç şüphesiz yüce Allah'ın kelamının anlamlarını açıklamak demek oluyor evet o yüzden o yüzden alimler ne diyor er ilmi yusufu bir şerefil malum bir şeyin bilinen şeyin değeri ne kadar yüceyse ise ne kadar büyükse onun ilmini de öğrenmek ilimlerin En üstüne olur. Şüphesiz ki birçok dünyevi ilimler vardır ki yine birçok dünyevi ilimlerden daha az derecede insanlar indinde itibar alınmaktadır. Mesela küçümseme babında söylemiyorum, varkayı beyan babında söylüyorum. Hiçbir zaman çöpçülük ilmi bir tıp ilmi gibi değerli değildir. Yapılan amelden, amelin kendisinden bahsetmiyorum. O niyete göre değer kazanır. Ama çöpçülüğü bilmek için çok fazla bir uğraşa, okumaya, çaba göstermeye gerek yoktur. Ee, birkaç kere yeri süpürürsün, öğrenirsin. Ama tıp böyle değildir. Dolayısıyla el-ilmu yuşrefu bi şereful malum insanların örfünde de zaten var olan bir şeydir. O yüzden bugün insanların tıbbı olan saygısı değil mi? Birçok amele olan saygısından daha üstündür. Ee, ve herkese. O yüzden Şeyh İbn-i Hüseyin diyor ki ilimlerin en şereflisi öğrenilen şeye göre ise O zaman o ilim o kadar değer değeri olur. E, i̇limlerin, varlıkların en şereflisi Allah Azze ve Celle olunca ki Kur'an Allah'ın kelamıdır. O zaman Allah'ın kelamına götürecek ilimleri öğrenmek, anlayacak ilimleri öğrenmek doğal olarak nedir? İlimlerin en şereflisidir. O yüzden İslam ilimlerinin en şereflerinden birisi hangisidir? En azametlerinden tefsir ilmidir. Tefsir ilmine ulaştıracak şeyler de nedir zaten? Tefsir usulü ve kaideleridir. Evet. İlim ehli hadis ve fıkıh ilimleri için usuller tespit ettikleri gibi bu ilim içinde bir takım usuller ortaya koymuşlardır. Evet nasıl hadis usulü varsa, fıkıh usulü varsa, alimler bu bapta eserler yazmışlarsa, dersler yapmışlarsa aynı şekilde bu tefsir içinde söz konusudur. Evet. Ben bu ilim dalı ile ilgili İmam Muhammed bin Suud İslam Üniversitesi İlimler Enstitüsü öğrencileri için bir takım notlar yazmıştım. Bazıları da benden bunları daha kolay ve daha toparlayıcı olması bakımından ayrı bir kitapçıkta toplamamı istedi. Ben de bu isteği kabul ettim. Evet biliyorsunuz Şeyhul İslam maruftır, hep istek üzerine birçok eser yazmıştır. İşte i̇bn Useymin'in şu anki durumu da yani bize anlattığı durumu da bu şekildedir. Yani ondan talep edilmiş Şeyh bize bir muhtasar bir eser yaz bu konuyla alakalı. Biz de ondan ne yapalım? Faydan alalım. Özellikle işte İmam Muhammed i̇bn Suud İslam Üniversitesi İlimler Fakültesi öğrencileri için diyor ben bir takım notlar yazmıştım. Sonra benden bunları tehlif etmemi ne yaptılar? Talep ettiler. Ki bu üniversite malumdur. İslam ilimlerinin okutulduğu değerli bir üniversite. Şeyh Hüseyin'in de bunların bu isteklerine icabet ediyor. Ve Selef'in hep bu sünnetindendir. Selef devamlı böyle yapmıştır. Sorular üzerine ne yapmıştır? Kitap yazmıştır. Hatta bunda en meşhur olan kimselerden birisi dediğimiz gibi Şeyhul İslam'dır. Şeyhul İslam'a bir e, nuzul hadisini soruyorlar. Gecenin üçte birinde dünya semasına inmesini. Bir cilt kitap yazıyor. Evet, vası soruyorlar. Bir akide yazıyorlar. Hemen yazıyorum. Ve keza. Evet. Yüce Allah'tan onu faydalı kılmasını niyaz ediyorum. Yazdıklarım aşağıdaki şekilde özetlenebilir. Evet bu mukaddimeye devam ediyor şu an Şeyh Hüseyin'in. Evet daha kitaba giriş yapmadık kanal olarak. Evet. Kur'an-ı Kerim 1. Kur'an peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ne zaman indi ve onu hangi melek indirdi? Yani biz hangi konuları işleyeceğiz bu kitaplar içinde, bu kitap içerisinde? Onlardan bahsediyor. Evet. Birincisi Kur'an peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ne zaman indi ve onun Ve onu hangi melek indirdi? Bunun üzerine konuşacağız. Evet. 2- Kur'an'dan ilk nazil olan buyruklar. Evet. 3- Kur'an-ı Kerim'in sebepli ve sebebe bağlı olmaksızın iki tür nuzulü. Evet. Bu ne demek? Yani Kur'an bazen bir sebebe iner. Bir sebep olmuştur. O sebebi beyan etmek için iner. Ki çoktur bu. Bir de ne vardır? Bir sebebe bağlı olmaksızın. Direkt Allah Azze ve Celle hiçbir sebebe bağlı olmaksızın hikmeti gereği ne yapar? Ayet indirir. Evet. 4- Kur'an'ın Mekki ve medeni bölümleri, Kur'an'ın kısım kısım inişindeki hikmetin açıklanması ve Kur'an'ın tertibi. Evet, Mekki ayetler vardır, medeni ayetler vardır. Bunlardan bahsedecek. Bir ayet nasıl Mekki olur, nasıl medenidir, nereden biliriz? Ee, bunun tabii tar tar hakkında tartışmalar vardır. Bunlara kısaca değineceğiz. Aynı şekilde Kur'an'ın kısım kısım indirilmesindeki hikmet. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim parça parça indirildi. Bundaki hikmet nedir? Ee, bunlardan da bahsedecek. Evet. 5- Kur'an'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yazılması ve korunması. Evet. 6- Kur'an'ın Ebu Bekir ve Osman radıyallahu an döneminde toplanması. Evet. Tefsir. 1- Sözlük ve terim itibarıyla tefsirin anlamı, hükmü ve amacı. Evet. 2- Kur'an tefsirinde Müslümana düşen görev. Evet. 3- Tefsir yaparken göz önünde bulundurulması gereken hususlar. Evet. A. Kur'an'ın Kur'an'ı tefsir etmesi itibariyle Yüce Allah'ın kelamı. Evet. B. Yüce Allah'tan Kur'an'ı tebliğ eden ve Allah'ın kitabındaki Yüce Allah'ın muradını insanlar arasında en iyi bilen kişi olması itibariyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti. Biliyorsunuz Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri vardır. Kur'an'ın sünnetle tefsiri vardır. Bunların hepsine ne yapacak şey? Değinecek. Evet. C. Ashab-ı kiramın sözleri özellikle aralarında bilgi sahibi olanların ve tefsirine itina gösterenlerin sözleri. Evet. Çünkü Kur'an onların diliyle ve onların döneminde inmiştir. Evet Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri mesela ne gibi işte Kur'an'da bir yerde mücmel vardır bir ayet. Aynı ayet hakkında mücmellik başka ayette ne yapılmıştır? Oradaki kapalılık giderilmiştir. Bir ayette mutlak bir ifade kullanılmıştır. Başka ayette o mutlak ifadeyi kayıtlayan ifadeler vardır vesaire. Yine Sahabe-i Kiram'ın tefsir hakkındaki sözleri ve ben bunu çok önemsiyorum. Çünkü Allahu alem genel itibariyle raci olan Kur'an'ın sahabeden gelen herhangi bir tefsir Resulullah'ın sözüdür. Hiç Resulullah'a isnat etmese de raci olan budur. E, sadece e, bazı istinadlar hariç. Evet. D. Ashab-ı Kiram'dan tefsir öğrenmeye itina göstermiş tabiinin ileri gelenlerinin sözleri. Evet. E. Kur'an-ı Kerim'in siyakına uygun olarak Kelimelerin gerektirdiği şer'i ve lugavi manalar şayet şer'i ve lugavi mana arasında farklılık olursa Lugavi anlamı tercih etmeyi gerektiren bir delil olması hali dışında şer'i anlamın kabul edilmesi. Şimdi kardeşler Şeyh Hüseyin'in yani Allah razı olsun çok müthiş bir tavsiyeyle gidiyor burada. Diyor ki bakın şimdi biz tefsir diyoruz. Bir, sözlük ve terim itibariyle tefsirin anlamı, hükmü ve amacı bundan bahsediliyor. Sonra Kur'an tefsirinde Müslümana göre düşen görev ve burada ne yapıyor? A, B, C, D. Ve E diye şıklar veriyor. Şimdi Şeyh İbni Hüseyin diyor ki burada tefsir yaparken göz önünde bulundurulması gereken şeyler. Şimdi kardeşler İbnül Hüseyin'in bahsetmek istediği şu ki biz bunları hep açacağız bu daha giriştir. Şimdi Kur'an Kur'an'la tefsir edilir. İlk etapta bir e, talebenin yapması gereken şudur. Kur'an'da herhangi bir ayet gördü onu anlamak için Kur'an'ın içerisinden onun tefsirini bulmak gerekir. Mesela mutlaksa onu kayıtlı kılan herhangi bir ayet var mıdır şeklinde. İlk yapacağı şey budur. İlk yapacağı, Kur'an'ın bir tefsirini Kur'an'ın diğer ayetlerinden bulması. İlk bunu yapacak. Bunu bulamadı, Kur'an'ın sünneti arz edecek. Bunu da bulamadı, Kur'an'ı sahabe sözlerine arz edecek. Var mı o Kur'an'daki o ayeti tefsir eden sahabe? Bulamadı, Kur'an-ı Kerim'i sahabeden almaya itina gösteren tabi-i mesela İmam Mücahit gibi. Değil mi? Bunlar gibi. i̇bn Abbas'ın dizinin dibinde okumuş vesaire talebeler. İbn-i Mesud'dan okumuş talebeler bunların Kur'an hakkındaki tefsirine bakarız. Bunu da bulamazsak, Kur'an-ı Kerim'in siyakına uygun olarak kelimelerin gerektirdiği şer'i ve lugavi anlamlara bakarız. Mesela bir ayete baktık ki, Kur'an'da onu tefsir eden başka bir ayet bulamadık. Resulullah'tan bir hadis de yok bunu anlatan. Hı? Yine ashab-ı kiramdan bir söz de yok. E, tabinden de bunu bulamadık. Ne yaparız? Lugavi anlamda, bize ayetin zahiri bize ne diyorsa aslı itibariyle onu ne yaparız? Alırız lugavi anlamına Bakarız. sonra İbnü'l-Üseymin diyor ki bakın dikkat edin. Şayet şer'i ve lugavi mana arasında farklılık olursa düşünün ki bir kelime var. Bir kelimenin lugatta anlamı farklı, şeriatta anlamı farklı. Mesela hakikatu'l-lugaviye ve hakikatu'ş-şer'iyye diye ikiye ayırırlar alimler. Bir kelimenin lugavi anlamı vardır, bir de şer'i anlamı vardır. Hangi anlam mukaddemdir? Şer'i anlam mukaddemdir. Neden? Çünkü bir şeriatla alakalı konuşuyoruz. Mesela ne gibi cehmiye diyor ki iman diyor Allah bize Kur'an'da diyor ki iman edin. Biz de diyor iman ederiz, tasdik ederiz. Neden? İman lugatta ne demek? Tasdik etmek. Dolayısıyla biz tasdik etmemiş, iman etmemiz anlamına geliyor. Dolayısıyla amel bunun dışına çıkıyor. Yine söz bunun dışına çıkıyor. Ee, ve delil olarak da delilleri çok açık. İman edin diyor. İman lugatta tasdik demek. Biz de diyoruz ki tamam. Her ne kadar teslim olsak da size ki bu mutlak anlamda değildir. Teslim de olsak desek ki evet. İmanın lugat anlamı tasdiktir. Ama bu illa şerahatte aynı anlam olduğunu gerektirmez. Biz bakacağız şerahatte buna yüklenen bir anlam var mı iman kelimesine? Sizin söylediğiniz anlamın dışında bir anlam var mı? Bakıyoruz var. Mesela Allah ameli ne yapmış? İmana dahil etmiş. Mesela namaza iman demesi gibi. Dolayısıyla şer'i anlam ile lugavi anlam çatışırsa ne olur? Şer'i anlam mukaddemdir. O yüzden bugün günümüzdeki bir sürü saptırıcı bidat ehli insanlar var. Kur'an tefsiri yapan derneklerde, vakıflarda. Bunlara baktığımızda dikkat edecek olursanız devamlı lugatlaştır hale diyorlar. Bakın dikkat edin. Kolay kolay bu insanların sahabe acaba ne demiş? Yani bu Kur'an bunlara indi. Hiç bu sahabeden bu tefsir hakkında herhangi bir yorum var mı? Herhangi bir görüş var mı? Hiç bakmazlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu nasıl tefsir etmiş? Bakmazlar. Tabiin, sahabenin dizinde dizinin dibinde okumuş bu insanlar bunu nasıl tefsir etmiş? Bakmazlar. Ne yaparlar? Lugavi manasını alırlar. Lugavi manasını alırken de hata yaparlar. Neden? Çünkü her zaman bunlar hakikatin lugaviye dediğimiz lugavi hakikati hakikatin şer'iyyenin şer'i hakikatin önüne geçirirler. Yani hiçbir zaman bakmazlar. Acaba bunda bu kelimeye, bizim delil olarak getirdiğimiz bu kelimeye şer'i bir anlam yüklenmiş, yüklenmiş midir? Hiç bakmazlar buna. Ne yaparlar? Direkt lugavi anlamını alırlar. Onunla ne yaparlar? Onunla amel ederler. Bakın kardeşler ben vallahi Özellikle hakikatün lugaviyye ve hakikatün şer'iyye ve hakikatün ürfiye dediğimiz bir olgu vardır. Ben buna çok önem veriyorum. Ve bu, Allahu u Alem bütün işkaller buna dönüyor. Bütün işkaller. Yani tefsille alakalı şaz görüşleri olsun, bidat görüşleri olsun anlamak için bütün kaidelerin dönüp dolaştığı nokta burasıdır. Hakikatün lugaviyye, hakikatün şer'iyye, hakikatün ürfiye. Bu ne demek arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir kelimenin, Biz anlamını bilmemiz için önce şeraate bakarız. Ona bir anlam yüklemiş mi o kelimeye? Özel bir anlam yüklemiş mi? Yüklemişse o bizim için mukaddemdir. Çünkü Allah'ın kelamına yüklenen anlamın en üstünü yine Allah tarafından veya Resul tarafından yüklenen anlamdır. Çünkü zaten vahiy onlardan geliyor. Eğer buna şeraatte bir anlam yüklenmemişse ikinci anlam örfte ona yüklenen anlama bakarız. Örfte buna bir anlam yüklenmiş midir yüklenmemiş midir? Öfte bir anlam yüklenmişse o zaman lugavi anlama gitmeden önce örfi anlamını alırız bunun. Öfte de bir anlam yüklenmemişse o zaman en son başvuracağımız kapı lugat anlamıdır. Bakarsın sözlüğe o kelimenin anlamını onunla amel edersin. Ama neyden önce şer'i anlamını bulamadık bulamadıktan sonra. Neyden sonra şer'i anlamını bulamadıktan sonra başka örfte bir anlamını bulamadıktan sonra. O yüzden bunlar çok önemli arkadaşlar. Buna çok dikkat edeceğiz. Evet. Ki biz bunların hepsini pratik olarak uygulayacağız zaten. Şimdi sadece kaba bilgiler veriyoruz. Evet. 4. Rivayet yoluyla gelen tefsirdeki ihtilaf türleri. Evet. Bu ne demek? Bazen e, bir bakıyorsunuz birisi tağuta ne diyor? Şeytan diyor. Birisi tağuta ne diyor? Kahin diyor. Burada ihtilaf var mı? lafz ihtilaf var burada. Buna ne denir? İhtilaf-tenevu denir. Çeşitlilik ihtilafı. Yani zıt ihtilaf değildir. Ama bazen de vardır ki, mesela kadınlar kur olduğu zaman diyor. Kur'un iki anlamı var. Bir temizlenmek, iki hayız bulmak. Birbirine iki zıt anlam. Bak mesela buradaki ihtilaf ne ihtilafıdır? İhtilaf fedat derler alimler. Zıt ihtilaf. Burada tercihe gitmek zorundasın. Ama bazı ihtilaflar da vardır ki, çeşitlilik ihtilafı. Yani bir ayetin birden fazla anlamı vardır. Hep o ayet için geçerlidir. Ama o sayı olan anlamlardan her her birisi ne yapıyor? Bir cüzünü söylüyor. Mesela birisinin, bir tabiinin tağut şeytandır demesi, diğer tabiinin de tağut, kahindir demesi arasında ne var? Hiçbir ihtilaf yok. Yani zıt ihtilaf, birbirine zıt olan ihtilaf yok. Bilakis tam tersine ne var kardeşler? Birbirini teyit etme var. O yüzden burada i̇bn Seymin diyor ki rivayet yoluyla gelen tefsirdeki ihtilaf türleri. Bu tür iki, iki tanedir. Ya zıtlık ihtilafı ya da ne? Çeşitlilik ihtilafı. Ve seleften Tabiinden, sahabeden gelen ihtilafların büyük bir kısmı, %90'ın üzerindeki kısmı hep çeşitlilik ihtilafıdır. Ne değildir? Zıtlık ihtilafı değildir. O yüzden birçok insan gaflete ve hataya düşerek, bakın tabi'nin arasında ve sahabe arasında birçok ihtilaf var demişlerdir. Bu onların bu anlamdaki cahilliklerinden kaynaklanıyor. Evet. 5. Kur'an'ın tercümesi tanımı, çeşitleri ...ve her bir çeşidin hükmü. Evet bunların hepsini anlatacağız. Biraz daha hızlı okuyun inşallah. Üçü ashab-ı kiram, ikisi tabiinden olmak üzere tefsirde meşhur olmuş beş kişinin kısa biyografisi. Evet bunları anlatacak şirk. Evet. Muhkem ve müteşabihlik bakımından Kur'an'ın kısımları. Evet. İlimde, Dolayısıyla muhkem ve müteşabihede değineceğiz. Evet. İlimde derinleşmiş olanlar ile kalplerinde eğrilik olanların müteşabih'e karşı tutumları. Evet. Hakiki ve nisbi türleriyle ile müteşabih. Evet. Kur'an-ı Kerim'in muhkem ve müteşabih türlerine ayrılmasındaki hikmet. Buraları çok açmıyoruz. Yeri geldiğinde anlatacağız inşallah. Evet. Kur'an-ı Kerim'de tearruz izlenimini veren buyruklar. Yani çelişki izlenimini veren buyruklar. Evet. Buna cevap ve buna dair örnekler. Evet. Kasem. Tanımı, edatları, yani Kur'an'da geçen kasemler, yemin, bunun tanımı nedir? Edatlar. Hangi edatlarla Allah yemin eder? E faydası nedir? Bir şeyin, bir şeye yemin edilmesinin faydası nedir? Bunların hepsi anlatılacak. Evet. Kıssalar, tanımı, kıssadan maksat, tekrar edilmesindeki hikmet, uzunluk, kısalık ve üslup itibariyle farklılıkları. Evet, yani kıssanın tanımı, kıssa nedir? Kıssadan maksat nedir? Neden kıssalar Kur'an'da farklı yerlerde tekrar edilir? Bundaki hikmet nedir? Neden bazıları uzundur, kısadır? Üslup itibariyle farklılıkları nelerdir? Bunların hepsine şeyh değinecek, evet. Tefsire sokulmuş İsrailiyat ve ilim adamlarının İsrailiyata karşı tutumları. Evet, tefsirdeki İsrailiyat. Bu, bu da çok önemli mes meselelerden. Evet. Zamir tanımı, zamirin merciği, zamir kullanılması gereken yerden ismin izhar edilmesi ve faydası, iltifat ve faydası, fasıl zamiri ve faydası. Evet. Bunlar ancak konusuna girildikten sonra anlaşılır. Evet. Şimdi Şeyh İbn Hüseyin rahime Allah böyle bir mukaddime yaptıktan sonra yani biz bu risalemizde bu mukaddemede size anlattığım şeyleri kısaca özlüce işleyeceğiz diyor Şeyh İbni Hüseyin Rahimallah. Şimdi Kur'an-ı Kerim diye başlık atarak konuya giriyor. Evet hızlı okuyalım. Sözlükte Kur'an'ın kafra ve elif kökünden okumak ya da toplamak anlamına, anlamında bir mastardır bu mastardır. Evet. Bir mastardır. Bu mastar karaya Kur'an'ın şeklinde kullanılır. Değil mi? Şimdi öyle oku baştan. Evet sözlükte Kur'an Sözlükte Kur'an, Kaf, Ra ve Elif kökünden okumak ya da toplamak anlamında bir mastardır. Bu masdar Karaa, kara Kur'anen, Kur Karaa, Kur'anen şeklinde kullanılır. Tıpkı başladığı anlamındaki fiilin mastarının başladı, başladı diye gelmesi gibi. Evet, başladı anlamındaki fiilin Raferakufanen diye gelmesi gibi. Şimdi bakın kardeşler, Şeyh'in söylediği ney? Şimdi bakın Kur'an diyoruz değil mi? Biz böyle bir ifade ediyoruz. Kur'an. Kur'an kelimesinin, şimdi buraya dikkat edin. Kur'an kelimesinin kökü, kaf, ra ve elif harfi. Doğru mu? Kur'an. Üç harf. Şimdi bakın biz Arap diline baktığımızda, Kur'an, evbammu vel anlamına gelir. Toplama. Toplama. Yani bizim elimizde bir nesne var. Ona Kur'an denmiştir. Ve bu Kur'an, dikkat edin, karaha'ya kökünden gelmektedir. Karaha'da, El cem'u ve dam derler anlamlar. Toplama bir araya getirme. Tamam. Kur'an neymiş? Karayeden alınmış. Karay ne? Toplama bir araya getirme anlamını ifade ediyor. Şimdi bakın kardeşler. Kur'an kelimesi topladı anlamını ifade ederse bir anlamı ifade eder. Bir de bir başka daha anlamı var. O da okumak. Şimdi Kur'an dedik karay kökünden geliyor. Karay neydi? Toplama. Başka bir anlamı ne karayının? Ya yani Kur'an'ın kökünden geldiği başka bir anlamda okudu. Şimdi o zaman Kur'an'ın geldiği anlam ya okudu anlamı ya da ne anlamı topladı anlamı. Şimdi eğer Kur'an'ı okudu olarak alacaksak ya ismi fail ya ismi meful diye anlarız. Bunların hepsini şimdi Şeyh İbni Huseymin söyleyecek ve biz açacağız. Şimdi şunu bilin ama Kur'an'ın geldiği kök karayadır, kaf, ra ve elif harfidir. Bu ya topladı anlamını taşır ya da okudu anlamını Taşa. Şimdi okuyalım İbn-i ne diyecek? <gülüyor> evet. Birinci okumak anlamı ile ismi mef'ul anlamında yani okunan şey manasıyla mastar olur. Bakın şimdi Kur'an'ın anlamlarından birisi ne dedik? Okumak doğru mu? Eğer biz bu anlamı itibar alınacaksak Şeyh Uyb-i diyor ki biz buradaki Kur'an'ı ismi mef'ul anlamında anlayalım. Yani okumak ismi mef'ulü ne oluyor? Okunan şey doğru mu? Kur'an okunan şey midir? Evet bakın buna delil oldu. Yani bizim her zaman söylediğimiz Kur'an'a neden Kur'an demişler de kuru fasulye dememişler? Çünkü Kur'an K, R ve Elif harfinden geliyor. Kafra Elif harfi de toplamak demek. Kur'an da toplanan olduğu için bu anlamı almıştır. Kur'an ne manada toplanan? Yani göğüslerde toplanan değil mi? Mushaf arasında toplanan ha? değil mi? Harflerin, kelimelerin, ayetlerin bir araya gelip toplandığı bir şey olduğu için buna Kur'an denmiştir. Tamam? Evet, diğer anlamı ikinci anlamına göre topladı ise birinci anlamına göre okuma. Okuma burada bir karıştırdı. Şimdi Kur'an'ın alındığı mana okuma dedik, doğru mu? Karaa. O zaman biz ismi mefulünü alsak ne olur? Okunmuş. Doğru mu? Okunmuş olur. Çünkü Kur'an nedir? Okunan. Doğru mu? Kur'an okunan demektir. Kur'an okunan dediğimiz için biz Kur'an kelimesini ismi fail olarak ne yapıyoruz? Alıyoruz. Yani okunan. Şey ismi meful olarak alıyoruz. Yani okunan. Bir de bunun neyi var? Toplama anlamı var dedi Kur'an'ın. Doğru mu? Toplama anlamını itibar alacaksak ne olarak e, itibar alıyoruz? İsmi meful olarak mı? Hayır. İsmi fail olarak. Yani toplayan demek Kur'an. Neden Kur'an'a toplayan demişler? Çünkü içerisinde birçok şeyi topluyor ama az önce söylediğim gibi bunu isim meful olarak da alabiliriz faile. Neden? Çünkü Kur'an nerede toplanmıştır? Safhalar arasında kalplerde değil mi? Toplanmıştır o zaman bakın toparlayacak olursak kardeşler Kur'an kelimesi mastar bir kelimedir kara'a yakrau kur'anen kara'a yakrau kur'anen bir mastarı daha var Kur'an'ın şimdi kara'a bu nedir? İsmi ee, geçmiş zaman doğru mu? muzarisi ney bunun? Ya'la. Bu ne? Şimdiki zaman. Okudu, okuyor. Bir de bunun mastarı var. O da nedir? İki tane. Kıraatun okumak, bir de Kur'anun o da okumak. Tamam? Ama Kur'an kelimesinin alındığı kök ne dedik? Kaf, ra, ve elif harfi. Bunun iki anlamı var. Birincisi ne dedi Şeyh İbn Useymin? Birincisi okuma anlamı. Eğer biz Kur'an'ın okuma anlamını itibar alınacaksa Kur'an'ı isim mef'ul olarak değerlendireceğiz. Yani ne? Okunan diye. Eğer biz burada Kur'an'ın ikinci anlamı olan toplama anlamını alacaksak o zaman ismi fail olarak alacağız. Yani Kur'an toplayan demektir. Tamam? Neyi toplayan? Ayetleri, hadisleri toplayan demek. Dolayısıyla Kur'an'ın iki anlamı oldu. Neymiş Kur'an? Neden bu nesneye mesela bu nesneye Kur'an dermiştir? Çünkü bir, toplayan olduğu için. iki okunan olduğu için. Bu Kur'an evet gerçekten hem toplayan bir şeydir, varlıktır hem de nedir? okunan bir varlıktır doğru mu? Evet. Şeyh İbnü'l-Seyyid'in ondan bahsediyor. O yüzden diyor ki sözlükte Kur'an kaf ve elif kökünden okumak ya da toplamak anlamında bir mastardır. Bu mastar karaa Kur'an'ın şeklinde kullanılır. Tıpkı tıpkı başladı anlamındaki fiilin mastarının gafara gufranan. Bağışla. Ha, evet bağışladı. Ee, anlamındaki fiilin mastarının gafara <gülüyor> gufranan olduğu gibi bakın <gülüyor> gafara yahiru başka gufranan şekera bir tane daha nekelim yeşkoru ya şükran aynı bu mastarda. Sonra diyor ki İbnü's-Semin birincisi okumak birinci okuma anlamı ile ismi mefulün anlamında yani okunan şey manasıyla mastar olur. Kur'an yani ne demekmiş okunan şey demekmiş. İkinci anlamına göre topladı ise ismi fail anlamında yani toplayıcı anlamıyla mastar olur. Çünkü Kur'an haber ve hükümleri bünyesinde toplamış bir kitaptır diyorlar. Tamam? Mı? Evet, devam ediyoruz. Şimdi hızlıca. Şer'i bir terim olarak Kur'an ise yüce Allah'ın resulü ve peygamberlerinin sonuncusu Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiş bulunan Fatiha suresi ile başlayıp Nas suresi ile biten Yüce Allah'ın kelamıdır. Bakın şimdi kardeşler Kur'an'ın birçok ıslahı anlamı verilmiştir. Ama çok önemli değil. Şeyh İbni Hüseyin bir ıslahı anlamı vermiştir burada. Demiştir ki Kur'an Allah Resulü ve Peygamberin sonuncusu Muhammed'e indirilmiş. Ne bunun dışına çıkıyor? Tevrat, İncil, Zebur bunun dışına çıkıyor değil mi bu ifadenin? Başka? Fatiha suresi ile başlayıp Nas suresi ile biten. Ne bunun dışına çıkıyor? Hadis Kutsi mesela. Fatiha suresiyle başlıyor, nas da bitiyor diye bir şey söz konusu değil. O yüzden güzel bir anlam vermiştir ve buna ne demiştir? Mesela Allah'ın şer'i terim olarak Kur'an ise Yüce Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonucusu Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiş bulunan Fatiha suresiyle başlayıp Nas suresiyle biten, dikkat edin Yüce Allah'ın nedir? Kelamıdır. Evet. Bu önemlidir. Yüce Allah'ın kelamıdır. Ehli sünnetin itikadını burada vurgulayacağız. Evet. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Hiç şüphesiz ki Kur'an'ı sana kısım kısım biz indirdik. Evet. Al insan 23. ayet. Evet. Muhakkak biz onu anlayıp düş düşünesiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Evet. Yusuf suresi 2. <gülüyor> ayet-i kerime. Evet. Yüce Allah bu Kur'an-ı Kerim'i değişikliklere bir şeyler eklemeye, ondan bir şey eksiltmeye, onun değiştirmeye karşı korumuştur. Çünkü Yüce Allah onu korumayı bizzat üzerine almış bulunmaktadır. Şüphe yok ki o zikri biz indirdik. Onu koruyacak olan da biziz. Evet. Hicr 9 Bundan dolayı pek çok asırlar geçmiş olmakla birlikte Kur'an düşmanlarından herhangi bir kimse onda bir değişiklik yapmaya, bir şeyler eklemeye, eksiltmeye ya da değiştirmeye kalkışmamıştır kalkışanların da Yüce Allah üzerlerindeki perdeyi yırtmış ve gerçek durumunu ortaya çıkartmıştır. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'i büyüklüğüne, mübarekliğine, etkisine, kapsamlılığına, onun kendisinden önceki kitaplar üzerinde hakim oluşuna delalet eden birçok vasıfla nitelendirmiş bulunmaktadır. Evet, bakalım o vasıflara. Evet. Yüce Allah buyuruyor ki, andolsun ki biz sana tekrarlanan yediği Ve şu Kur'an-ı Azim'i verdik. Bakın şimdi kardeşler. Kur'an-ı Kerim'i İbn-i ne yaptı? Yani çok güzel bir Kur'an tanımı yapıyor. Diyor ki sözlük anlamı budur. Verdi anlamını doğru mu? Kur'an neymiş sözlük anlamıyla? Okunan şey ve toplayan şey. Bu sözlük anlamı. Sonra ne yaptı? Gitti ıslahı anlamını verdi. Kur'an dedi Allah tarafından indirilmiş. Nas'la başlayıp, Fatiha'yla başlayıp Nas'la biten Allah'ın keramıdır dedi. Doğru mu? Sonra ne dedi? Bu Kur'an çok azim bir kitaptır. Hiç değişikliklere uğramamıştır. Hatta kimse buna da cesaret de etmemiştir. Bu da Kur'an'ın ne kadar büyük bir mucize olduğunu göstermektedir diyor. Sonra ne yapıyor? Kur'an'a anlatmaya devam ediyor bize. Kur'an'ı tanıtmaya devam ediyor. Diyor ki Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'i büyüklüğüne, mübarekliğine, etkisine, kapsamlılığına, onun kendisinden önceki kitaplar üzerinde hakim oluşuna delalet eden birçok vasıfla nitelendirmiş Kerim' buna delil getiriyor. Diyor ki andolsun ki biz sana tekrarlanan yediği ve şu Kur'an'a azimi verdik. Bakın Kur'an'a ne vasf verdi? Azim vasfı verdi. Tekrarlanan yedi nedir? Fatiha suresidir. Fatiha suresi yedi ayettir. Namazlarda da devamlı tekrarlandığı için tekrarlanan yedi ismini almıştır. Evet. Sonra devam ediyor. Kur'an'ın vasflarını bildiren ayetlere. Evet. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Ayetlerini düşünsünler, tam akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz hayır ve bereketi bol bir kitaptır bu. Evet, hayır ve bereketi bol olan özelliği var. Evet. İşte bu indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Evet, mübarek Ö vasfı var. Evet. Öyleyse ona uyun ve sakının ki merhamet olunasınız. Evet. Enam 155. Gerçekten bu Kur'an en doğru olana evet, getir. Evet, hidayete vesile olur Kur'an. Bu özelliği var. Evet. Yine Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Şayet biz bu Kur'an'ı bir daha indirseydik muhakkak ki Allah'ın korkusundan onun başını eğerek dağılıp parça parça olduğunu görürdün. Evet burada da Kur'an'ın azametine vurgu var. Evet. İşte biz bu misalleri insanlara düşünsünler diye veriyoruz. Haşr 21. Evet. Bir sure indirildiği zaman içlerinden bazıları bu hanginizin imanını arttırdı derler. Evet demek ki Kur'an'ın ne? iman arttırma vesilesi var. Evet. İman etmiş olanlara gelince daima onların kalpleri imanı arttırmış ve onlar birbirleriyle müjdeleşirler. Kalplerinde hastalık bulunanlara gelince onların murdarlıklarına murdarlık katıp arttırdı ve onlar kafir olarak ölüp gittiler. Şu Kur'an bana onunla sizi ve her kime ulaşırsa onları korkutup uyarmam için vahiy yolundu. Bakın Kur'an korkutup uyaran özelliğine özelliğine sahip. Evet. O halde kafirlere itaat etme ve onlara karşı şu Kur'an, bu Kur'an ile büyük bir cihat yap. Evet. Maruf. Yine yüce Allah şöyle buyurmaktadır ve biz sana bu kitabı her şeyi açıklayan bir hidayet, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olmak Bakın, üzere. Bakın Kur Kur'an hidayettir, rahmettir, Müslümanlara müjdedir, her şeyi evet. açıklayandır vesaire. Evet. Bir başka yerde şöyle buyurulmaktadır. Biz sana da kitabı hak ile kendisinden önce indirilen kitapları doğrulayıcı ve onlara karşı bir şahit olmak üzere indirdik. O halde aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet. Evet. Aile 48. Evet. Hakemdir. Evet. Kur'an-ı Kerim Yüce Allah'ın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla insanlara gönder göndermiş olduğu İslam şeriatının kaynağıdır. Yani dikkat ediyor musunuz? Şeyh Seyyid Nusya'nın bize Allah'ın kitabını ne kadar özlü ve güzel tanıtıyor. Böyle hâlde malumatlar vererek Kur'an'ı bize çok güzel tanıtıyor. Evet, devam ediyoruz. Bu hususta yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Hak ile batılı ayır dedici olanı. Evet, Kur'an hakla batılı ayırt eder. Furkandır çünkü. Evet. Alemlere uyarıcı olsun diye kuluna indiren Allah ne yüce ne mübarektir. Evet. Furkan ilk ayet. Evet. Bu insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan nura yegane galip hem la, hamde layık olan Allah'ın yoluna çıkarmak için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Evet. Karanlıklardan nura çıkarıyor. Evet. O Allah ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Uğrayacakları şiddetli azaptan dolayı vay o kafirlerin haline. İbrahim evet. 1-2 evet. Yine Kur'an'ın tespit ettiği gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti de teşri için bir kaynaktır. Evet. Maruf. Evet. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Peygamber'e itaat eden gerçekten Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse zaten biz seni onlar üzerine bir koruyucu göndermedik. Evet. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse şüphesiz apaçık bir sapıklıkla sapmış olur. Ahzab 36. <gülüyor> Hem Peygamber size ne ne verdiyse onu alın. Neyi yasak ettiyse de sakının. Şimdi e, Bunların hepsi zaten sünnetin vahiy olduğuna delildir de. Ancak mesela bu mağruf olan ee, işte dinsiz sünnet inkarcıları mesela diyorlar ki bu ayetin bir siyakına baktığımızda diyorlar bu ayet ganimetle alakalıdır ganimetle alakalı inmiştir zaten siyak siyakı da bunu gösteriyor yani peygamber seni verdiyse onu alın itiraz etmeyin ganimete dolayısıyla bunu siz nasıl sünnete Sünnetin vahiy olduğunda delil getiriyorsunuz. Bu onların usuldeki işte dedim ya usul çok önemli. Usuldeki cahilliklerimden kaynaklanıyor. Devamlı bunu söylerler. Baktığınız zaman bu televizyondaki ilahiyatçılar mesela bugün işte yazarlar hadis inkarcıları, sünnet inkarcıları. Devamlı bunu ağzınlarına sakız etmişlerdir. Ve sanki hepsi aynı görüş birliği, aynı ağız yapmışlar ve anlaşmışlar gibi aynı şeyi tekrarlarlar devamlı. Derler ki bu ayetin siyakı ganimetle alakalıdır. Dolayısıyla peygamber sellef ganimetten ne verdiyse onu alın. Neyden yasak ettiyse Ondan hakkında dediğim gibi bu onların usuldeki cahilliklerinden kaynaklanıyorlar. Allah'ın dinindeki e, e, usul ve kaideleri anlamamaktan kaynaklanıyorlar. Evet bunun ganimet hakkında olması aynı aynı anda bu ayetin gerçekten de peygamber bize ganimet dışında da ne verdiyse alıp ne verdiyse reddetmememizi redde, reddetmem e, yani ne verdiyse reddetmememizi gerektirir. Yani bu ayet aynı zamanda bunu da gerektirir. Yani bu ona engel değildir. Aynı zamanda peygamberin diğer şeylerde de verdiklerini almamıza engel teşkil etmemektir. Evet, yani kim demiş ki bu ganimet hakkında değil. Bu zaten inkar edilmeyen bir şey ama bu onun men ediyor mu, nehy ediyor mu? Hayır. Bu umum bir ifadedir. O yüzden aleyhissalatü vesselam demiştir ki, Allah azze ve celle demiştir ki Resul size ne verdiyse onu alın. Yani neyle alakalı, ganimetle alakalı ne verdiyse onu alın. Ama bu demek değildir ki ganimet dışında da ne verdiyse onu almayın demek değildir. Anlatabiliyor muyum? Bu umum bir ifadedir. Allah e, siyaka göre biz bunu ganimete hamlettiğimiz gibi ganimet dışındaki şeylere de hamlederiz. Anlatabiliyor muyum? Çünkü cüzlerden birine, birisi siyaklıkta belirtilmesi ki o ganimettir, diğer şeylere engel teşkil etmemektedir. Evet, devam ediyoruz. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız... O zaman bakın, münakaşa babını anlayın kardeşler. Resul size ne verdiyse onu alın. Bu ganimet hakkında inmiştir, güzel. Genel bir ifadenin sadece cüzünün zikredilmesi ki bu cüz neydi dedik ganimet. Küllünü yok eder mi? Genel bir ifadenin külli, külle delalet ettiği anlamı yok eder mi? Etmez hiçbir zaman. Adamu delil-i muayyen la istelzimu adem el-medlul el-muayyen. Mesela güneşin varlığına birkaç şey delalet eder, ısı gibi. Başka ışınlar gibi, doğru mu? Güneşin varlığına delalet eder. Ama bu ikisinden bir tanesinin olmaması mesela akşam ışınının olmaması güneşin olmadığını göstermez. Anladın? Yani adamu delil-i muayyen muayyen bir delilin yokluğu Muayyen bir medlulün yokluğu anlamına gelmez. Evet diyelim ki bu ayet genel itibariyle nedir? Umum bir ifadedir. Ama siyak bunu neye hamletmiştir? Siyak bunu e, ganimete hamletmiştir. Bu ganimet ne verdiyse alın sözünden böyle umum bir sözdür. Bunun sadece bir cüzüdür doğru mu? Siyakta bunun bir cüzünün zikredilmesi külli anlamının yok olduğu anlamına gelmez. Dolayısıyla bu ayet evet ganimetle alakalı olduğu gibi direkmen dolaylı yönden de nedir? Bütün mevzulara hamledilir. Doğru mu? Bütün mevzulara hamledilir. Dinle alakalı özellikle. Evet. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah günahları çokça bağışlayandır, rahim olandır. Evet. Bir, Kur'an'ın nüzulu. Kur'an ilk olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ramazan ayında Kadir gecesinde nazil oldu. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Doğrusu biz onu Kadir gecesinde indirdik. Evet şimdi ayetlere dikkat edin. Kur'an nerede inmiş? Kadir gecesinde. Doğru mu? Bakın şimdi Kur'an'ın huzurlu. Kur'an ilk olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ramazan ayında Kadir gecesinde nail oldu. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Doğrusu biz onu, onu dediğine yani Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Bu ayet neye delil? Kur'an'ın Kadir gecesinde indirilmesine. Bakın şimdi ikinci bir ayette ne zaman iniyor? Evet. Şüphesiz biz onu mübarek bir gecede indirdik. Evet muhakkak biz korkutup uyaranlarız. Evet. O gecede hikmetli her bir iş tarafımızdan bir emir ile ayrılır. Evet. Başka ne zaman inmiş? Mübarek bir gecede, değil mi? 2. ayet. Evet. O Ramazan ayı ki Kur'an onda indirilmiş. Üçüncü ayet ne Ramazan ayı? Şimdi bakın, <gülüyor> innallezîne keferû sevâun 'aleyhim an zartertahum em lem tunzirhum la yu'minûn. Khatamallahu 'alâ kulûbihim. Kâfîllar öyleleri vardır ki onları uyarsan da uyarmasan da birdir bu onlar için bir şey ifade etmez. Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Maruf Turan vardır. Bilirsiniz, tanırsınız. Kafirdi. Ateist bir insandı. Ve Kur'an okumuş, istigal etmiş bir insandı. Kendince Kur'an'da çelişkiler görüyor, İslam'ı inkar ediyor. Sonra da ne? Sonra da zaten e, tamamıyla e, ateist olan bir insan. Şimdi Allah Azze ve Celle diyoruz yani birisinin kalbini mühürlediği zaman Allah'ın hidayeti dışında hiç kimse o kalbi açamaz. Bakın Allah Azze ve Celle bazen bir insanı rezil eder veya e, dine karşı olan düşmanlığından insanları ayakları altına alır Allah Azze ve Celle o insanları. Bu da Kur'an'a karşı olan düşmanlıklarından, dine olan düşmanlıklarından karşılaşır. Bu adamın kalbi demek ki o kadar körermiş ve o kadar cahil ki bu üç ayeti birbiriyle çelişkili görüyor. Ve diyor ki baktığınız zaman kitaplarına görürsünüz o kadar cahil bir adam ki çelişkili görüyor. Bakın çelişkili görmesinin sebepleri de kardeşler usulsüzlük. Çünkü bakın mutlak bir ifade vardır. Sonra ne no, no olur? Mukayyet bir ifade va vardır. O mutlağı ne yaparsın? Mukayyede hamledersin. Doğru mu? Umum bir ifade vardır. Özel bir ifade vardır. Özeli ne yaparsın? Umuma hamledersin. Doğru mu? Bu böyledir. Veya ne vardır? Ee, birkaç tane ibare vardır. Hepsi aynı anda gerçek anlamına hamledilir ve arasında hiçbir çelişki yoktur. Yani mesela bakın bu ayetle alakalı. Şimdi kardeşler birinci ayette diyor ki Kadir Gecesi'nde indirdik. İkinci ayette diyor ki Mübarek Bir Gece'de indirdik. Üçüncü ayette diyor ki Ramazan ayında indirdik. Bunları çelişki gibi görüyor. Yani Bu o kadar cahil ki. Şimdi bakın Kadir Gecesi'nde indirdik diyor. Güzel. Kadir Gecesi birinci ayet. İkinci ayet ne? mübarek bir gecede. E zaten Kadir Geçli mübarek bir gecedir. Cem mümkünse bakın usulde kaydedir. Ve bu kayde akıl ehli tarafından icma edilmiştir. Ve dünyada bizim sosyal yaşantımızda yaşadığımız olaylar içinde de bu icma edilmiştir zaten. Eğer iki şeyin arasını toplamak cem etmek mümkünse çelişki ortadan kalkar. Bu şuna benzer. Mesela bir anne dedi ki oğluna, oğlum al bu yemeği çok yaptım. Bütün talebelere, sınıftaki bütün talebelere ver. Sonra anne beş dakika sonra gelse desek ki oğlum bunu bütün talebelere ver. Ahmet hariç iki sözü arasında bir çelişki yoktur. İlk sözü mutlaktır. İkinci sözü nedir? Mukayyettir. Yani Ahmet'in Ahmet yokluğuyla kayıtlamıştır. Ahmet hariç diye ne yapmıştır? Kayıtlamıştır. O yüzden mutlak mukayyede haml olur. Şimdi baktığımızda dedik ki Cem mümkünse çelişki ne olur? ortadan kalkar. Cem mümkünse bu kaideyi unutmayın. Bakın bu kaydı sakın unutmayın. Cem mümkünse çelişki ne olur? Ortadan kalkar. Şimdi bakın Kadir gecesi mübarek bir gece midir? Mübarek bir gecedir. O yüzden Allah'ın bir ayette Kadir gecesinde indirdik demesi ikinci ayette de mübarek bir gecede indirdik demesi arasında bırakın çelişkiyi tamamıyla birbirini destekleme vardır. O da nedir? Kadir gecesinin mübarek olduğu. Sonra diyorum ki Allah Ramazan ayında indirdik. E zaten Kadir gecesi Ramazan ayının içerisinde. Yani bu adam bu kadar cahil ki bunu çelişi gibi görüyor. Ama dediğim gibi bakın, usulsüzlük adamı ateistliğe kadar götürür. Ateistliğe kadar götürmüş. Hani bu kadar e, e, e, cahilce söylemler bunlardan sadır oluyor. Bu sadece bu türlü insanlardan değil, bugün insanları Kur'an yoluyla saptıran birçok insanlardan bu kaynaklanıyor. Bütün bunların hepsini inşallah ders içerisinde e, işleyeceğiz ileriki derslerde özellikle bu giriş kitabından sonra. Evet, devam ediyoruz. Kur'an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ilk indirilmeye başlandığında ilim ehlince meşhur olan görüşe göre 40 yaşında idi. Evet. Bu görüş İbn Abbas radıyallahu an ile Ata Said bin El Müseyyyeb ve başkalarından bu görüşü rivayet edilmiş bulunmaktadır. Evet. Bu yaşta kişinin rüştü tamamlanmakta, aklı kemale ermekte, idraki mükemmel noktaya erişmektedir. Yüce Allah'tan Kur'an-ı Kerim'i Resulullah'a indiren ise şerefli melekler arasından mukarreb meleklerden birisi olan Mukarreb yani yaklaştırılmış Allah'a daha yakın olan meleklerden. Evet. Cebrail Aleyhisselam'dır. Evet kim indirmiş Kur'an'ı? Allah'tan Cibril. Delil. Evet. Muhakkak ki bu alemlerin Rabbinin indirdiğidir. Onu ruhul emin uyarıcılardan ol, olasın diye kalbin üzere apaçık bir Arapça lisan ile indirdi. Şuara 192-195. Bakın Arapça lisan ile indirdi. Kur'an'ın ilk tefsiri neyledir? Kur'an'la sonra, Resul'ün sözüyle sonra taha, e, sahabe sonra Habin sonra Lugat. Doğru mu? Neden Lugat? Bu ayetten dolayı. Kur'an'a Arapça indirdik. O zaman biz Arapça bu kelime ne ifade ediyor ona bakarız. Tamam? Evet. Bunu da böylece aklınızda tutun. Bakın kardeşler bir ayetten lugatla ile ederseniz. lugatla mesela ne gibi? Sizin diyor <gülüyor> müşrik olduktan sonra kesinlikle en yakınlarınız da olsa Allah ve Resulüne had edenlere kesinlikle yaklaşamazsınız yakınlık olmaz aranızda. Bu olacak şey değildir diyor Allah veli sünne düşmanlık edenlere. Had nedir arkadaşlar? Bakıyoruz. Had kelimesine Resulullah açıklamış mı? Yok. Sahabeden yok. Tabiinden nakil yok. He? Lugata döneriz. Had ne demek? Bakın. Summiyal bawwab haddadan limne'ihi en-nas min ed-dukhul. Alimler eskiden Araplar kapıcıyı Haddat diye isimlendirmişlerdir. Had sınır demektir. Hudut diyoruz biz. Neden sınıra sını, e, had demişler, sınır demişler de kuru fasulye dememişler? Çünkü had iki şeyin bir iki şeyi birbirinden ayıran şey demektir. Had. O yüzden eskiden kapıcıya haddat demişlerdir. Neden? İnsanları girişten engellediği için yani arada sed olduğu için. Şimdi dolayısıyla Allah ve Resulüne had edenleri kesinlikle Onlara dostluk besleyemezsiniz. Dolayısıyla bakın demek ki kafirler bir hadde bir sınırda bizde nedir? Bir sınırda. Yani arada mutlaka mesafe olacak. Bu neyin reddi? Bu ayet kat'i bir şekilde dinler arası diyaloğun reddidir. Bakın bu had kelimesinin delalet ettiği ıslahı anlamaktan kaynaklanıyor. Bakın bir daha söylüyorum. Kardeş Suriye'de, ben Türkiye'deyim. Bizim aramızda sınır var değil mi? Ülkelerin çizmiş olduğu. Buna ne diyoruz biz? hudut diyoruz değil mi hudut diyoruz. Aynı şekilde buna hat diye de isimlendiriyorlar. Buna neden bir hudut dedik de başka bir isim vermedik? Çünkü bakın hat el hacizu beyne şey'en demek. İki şey arasında örtü demek, engel demek. O yüzden dediğim gibi bakın Arap dilinde baktığınız zaman şiirlere kapıcı haddat diye isimlendirmiştir. Şimdi bunun anlamını bildikten sonra kardeşler, dinler arası diyalog diye getirilen bir şeyin ne kadar batıl bir şey olduğunu belirtiyor. Çünkü Allah orada had ismini kullanmıştır. Münakaşa bağımında söyleyeceğiz. Had kelimesinin delalet ettiği anlam nedir? El-Hacizu Beyneşşeyin. Mutlaka aramızda bir engel olacak. Bizim onlarla karışmamızda. Dolayısıyla karışmamız ebeden nedir? Yasaktır, memnudur. Bu kadar açıktır mesele. Anladık mı kardeşler? Evet. O yüzden kelimelerin delalet ettiği anlamları çok iyi fıkh gerekir. Evet devam ediyoruz hızlıca. Cebrail Aleyhisselam'ın kerem, güç, Allah'a yakınlık, sair melekler arasında üstün bir mevki ve saygınlık, emanet, güzellik ve paklık gibi övülmeye değer pek büyük nimetleri, nitelikleri vardır. Birisi dese ki niçin hat kelimesinden onu çıkardın? Allah diyor ki biz bu Kur'an'ı Arapça indirdik. Anlayasınız diye. Doğru mu? O zaman Arapça hat kelimesi neyi delalet ediyorsa onu itibar alacağız. Evet. Bütün bunlar onun yüce Allah'ın vahyini Resullerine götürmek üzere bir elçilik görevini ifa etme, etmeye ehil olmasını sağlamış niteliklerdir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Şüphe yok ki o çok şerefli bir elçinin getirdiği sözdür. Bakın Kur'an mahluktur diyenlerin delili. Ne yapacağız? Kur'an kimin sözüdür kardeşler? Bakın ben buradan iddia ediyorum. Çok açıktır. Bunu soru olarak bakın ortaya. Usul okumayanından kesinlikle bunun cevabı yoktur. Bu ayete cevap veremez. O Kur'an Resul'ün sözüdür diyor. Bu kadar. Beşer'in sözü. Bak bundan açık. Arapçası da aynı bu şekildedir. İnnehu le kavlu rasulün kerim. Muhakkak okuran Kerim Resul'ün sözüdür. El Kur'an'ı Kelamullah diyorduk. Bak Mu'tezile boşuna söylemiyor bunu. Ne yapacağız? İşte da lügat giriyor, usul giriyor. Biz bunların hepsini işleyeceğiz inşallah. Anladık mı kardeşler? O ayeti bir daha oku. Kur'an mahluktur diyenlerin en güçlü delili. oku. Şüphe yok ki o çok şerefli bir elçinin getirdiği sözüdür. Arapçası da innehu le kavlu rasulün kerim. Evet. Büyük bir güç sahibi... Başka ayette de ne diyor biliyor musunuz? O Resulün sözüdür diyor. Burada cibilin sözüdür diyor. Başka ayette de Resulün sözüdür diyor. Ya? Beşer söz işte mahluk. Evet. Büyük bir güç sahibi arşın sahibinin nezdinde... Yüksek bir mevki sahibi olan bir elçinin üstelik orada kendisine itaat edilendir. Oldukça emindir. Evet. Tekvir 19-21. Yüce Allah bir başka yerde şöyle buyurmaktadır. Ona çetin güçler sahibi öğrettik. Bakın tabii burada e, yani caiz olmaması babından hemen söyleyeyim. Şimdi bu ayet Kur'an'ın mahluk olduğuna ama, getiriyorlar ama bu delil olmaz. Neden? Çünkü bunları söylüyoruz. Neden bu ayeti delil getirdiniz? Cibli'nin sözü diyor. E başka yerde Resul'ün sözü diyor. İstidlalleri zayıfladı mı? İstidlalleri. Ama biz Kur'an ve sünnette mütevatir bir şekilde Allah'ın kelamı, Allah'ın kelamı Allah onu konuştu, Allah onu cibliyle söyledi. Doğru mu? Cibliyle söylediği de var mı Allah tarafından? İşgal bununla ne oluyor? Çözülüyor. Ama peki buna nasıl cevap vereceğiz? Tamam. İşgal'i biz kendi cihetimizden çözdük ama bu ayeti ne yapacağız? Diyoruz ki bazen ayet Arap dilinde maruftur ki biz bu kaydeleri aldıktan sonra daha iyi anlayacağız. Arap dilinde bazen söz direkt söyleyene değil de tebliğ edene nispet edilir. Bazen söz direkt söyleyene değil de tebliğ edene söyle, e, nispet, nispet edilir. Bazen de tebliğ eden sana nakledilir, nakleder. Sen tebliğ edenden duyduğun halde o tebliğ etmesini emrettiği kişiye nispet edersin ona. Mesela kralın emri gelir, bağırır ki kral işte bunu emretmiştir televizyona çıkar sözcüsü veya başbakanın sözcüsü. Ne dersin? Başbakan böyle dedi dersin. Halbuki o sözü söyleyen kimdir? Tebliğ edendir. Demek ki bunların hepsi Arap dilinde maruf. O yüzden bunları ispatladıktan sonra Arap dilinde maruf olup olmadığını bunları yatıracağız kaydaya. Diyeceğiz ki bak, Kur'an'da bir yerde Resul'e nispet ediyor. Bir yerde Cibril'e nispet ediyor, bir yerde Allah'a nispet ediyor. Şimdi Cibril'e nispet edilmesi, Resulullah'a nispet edilmesi de şöyle bir ihtimal var mı? Yani bu Allah tarafından gelmiştir ama onlar elçi olduğu için ona nispet edilmiş. Arap dilinde bunun cevazı var mı? Var. Ha O zaman Allah'a nispetinde de ihtimal olabilir. Doğru mu? Çünkü dedik ki bazen kişi bizzat söyler, lafzı kendi söyler. Nasıl? Evet. Dedi ki kardeşler baktığımız zaman Kur'an'ın bazı yerlerinde ne dedik? Resul'ün sözü diyor. Bazı yerlerinde cibril'in sözü diyor. Bazı yerlerde de Allah'ın sözü diyor. Dedik ki bazen Resul'ün sözü de geçse, cibril'in sözü de geçse Arap dilinde şu maruftur ki bazen Lafız bizzat söyleyene değil de ne yapar onu tebliğ edine de, de nispet edilebilir. Dolayısıyla ihtimal girdi mi? İhtimal girdi do doğru mu? Arap dilinde de bu marufunu ispatladık mı? İspatladık. Durum böyle olunca başka naslar bunu açıyor mu? Diğer naslara ne yaparız? Gideriz. Ve diğer naslardan bunun Allah'ın kelamı olduğunu ispatladıktan sonra ne deriz? İşkali nasıl çözeriz? Deriz ki evet Allah'ın kelamı olduğunu ispatladık. Ama neden Cibril'e ve Resul'e isnad edilmiş başka ayetlerde? Diyoruz ki Arap dilinde caiz olan bir usus vardır ki o da söz bazen ne yapar? Bizzat söyleyene dil de o söyleyenden nakledilene ne yapılır? İzafe edilir. Bu Arap dilinde nedir? Maruftur. O yüzden zaten bazen ciblil demiştir, bazen ne demiştir? Resul demiştir. Bu da bizim söylediğimizi ne yapar? Teyit eder. Doğru mu? Anladık mı? Evet şimdi okuyalım. Yine Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. De ki, onu ruhul kudüs iman edenlere hem bir sebat vermek hem Müslümanlara bir hidayet ve bir müjde olmak üzere Rabbinden hak olarak indirmiştir. Ruhul Kudüs dediği Cebrail zaten, onu dediği Kur'an, evet. Yüce Allah bizlere kendi nezdinden Kur'an-ı Kerim'i indiren Cebrail'in niteliklerini böylece açıklamış bulunmaktadır. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in azametine, Yüce Allah'ın ona gösterdiği itinaya bir delildir. Çünkü o pek büyük olan bir varlığı, Ancak evet. pek büyük olan işler için elçi olarak göndeririz. Evet. Sonra Şeyh İbn-i Hüseyin Rahimullah ikinci olarak diyor ki Kur'an'dan ilk inen buyruklar. Önümüzdeki dersler itibaren bunu alacağız inşallah kardeşler. E, bu derste almayı niyetimiz vardı ama e, uzadı ders. Şimdi biliyorsunuz Kur'an'da ilk inen ayetler hangisidir bunlar arasında ihtilaf edilmiştir. Bu ihtilaflara da kısaca değineceğiz. E, bazıları müddessir demiştir, bazıları... E, Ne demiştir? Alak suresinin ilk beş ayeti demiştir. Hatta biliyorsunuz sahabe arasında bile bu konuda bir ihtilaflı sözler olmuş. Cabir itiraz ediyor. Cabir radıyallahu anh diyor ki hayır müddessirdir diyor. Ayşe radıyallahu anh ilkinden ayetlerin ne olduğunu söylüyor. Alak suresi olduğunu söylüyor. Evet. Bu ihtilaflara da kısaca değineceğiz ve münakasını kısaca yapacağız önümüzdeki dersler itibaren. Ve eserimize kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Wallahu alem ve sallallahu ala rebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.